Herkese merhaba, diğer kamdasınız, Açık Radyo 94.9'da. Stüdyoda bugün bir konumuz var, e, canlı yayındayız. Yayın masamızda Feray Kabil bizlerle beraber, Ortam Damla özler burada. Ben Rauf Kösemen ve konumuz Burç Avcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burç Sensino'nun yani Sensino'nun e, kurucu ortağı Sensino oldukça ilginç bir proje. Biz e, daha önce Hemzemin kendi, diğer kam kendi, sosyal fayda iletişiminde ünlü isimlerin kullanımına yönelik pek çok program yaptık. Hatta ünlü mamul diye adlandırdık kendilerini. E, Burçların projesi de e, ünlülerle ya da ünlü olaylarla bir deneyim pazarlama projesi ve bundan e, ciddi bir sosyal fayda üretiyorlar. Evet, yani şöyle bir şey, bu bir sosyal girişim. Bir sosyal girişim olarak ortaya çıkan gelirin önemli bir kısmını... ...sivil toplum örgütleriyle veya sosyal fayda projeleriyle paylaşıyorlar. O manada ilginç, ünlü kullanımına yönelik de değişik ufuklar açan... ...farklı bakışların olabileceğini gösteren bir örnek. Diğer yandan sadece ünlü kullanımıyla ilgili değil bir kaynak yaratmak için neler yapılabileceğine nasıl ufuklar olabileceğine dair de ilginç bir örnek. O yüzden şu anda yayın masamızda kendisi. Teaser'ı epey uzun yaptık ama Burç istersen birazcık Sensino'nun ne olduğunu bize anlat. E, Sensino e, ünlülerle iş insanlarıyla, sporcularla e, veya profesyonellerle e, etkinlikler düzenleyip bunu açık arttırmaya koyan bir site. E, sadece aslında kişilerle de değil. Bunu markalarla e, da birleştirmek mümkün. ...yani örneğin bir sanatçıyla yemek yemek de bu işin içinde olabilir... ...sahne arkasına geçmek de... ...hatta konserde bir evlilik teklifi de... ...bu aslında eşsiz deneyimlerin içinde sayabiliriz. Markalara işin içine katacak olursak... ...örneğin bir uçak simülatörüne binmek... ...ya da bir petrol arama gemisini ziyaret etmek de... ...aslında insanların ilgi gösterdiği farklı deneyimler arasında. Biz tamamen böyle insanların hayatta bir kere yaşayabilecekleri... ...ve o işte ölmeden önce yüz şey... Dediğimiz şeylerden onları tasarlamaya çalışıyoruz. O deneyimleri, deneyimleri tasarlamaya çalışıyoruz. Ve o deneyimleri tasarlarken de aslında toplanan paranın çok şeffaf bir biçimde yüzde yirmisini Sensino alıyor. Çünkü bu platformun da hayatına devam ettiriyor olması lazım. Çalışanlarıyla ve teknik masraflarıyla, operasyon masraflarıyla. Geri kalan yüzde seksenli de aslında katılan ünlü sporcu, iş, iş insanı veya marka tarafından aslında bir... E, ...sivil toplum kuruluşuna bağışlanıyor... ...bütün kurgumuz bunun üzerine... E, ...burada aslında hayal gücümüz sınırsız... E, ...sadece tabii bizim ekibimizin... ...yaratıcılığıyla değil... E, ...dışarıdan da aslında çok besleniyoruz... ...özellikle yurt dışındaki etkinlikleri... ...çok iyi takip ediyoruz... ...üyelerimizden işte... E, ...son kullanıcılarımızdan gelen... ...geri bildirimleri dikkate alıyoruz... ...ve çok et, e, enteresan etkinlikler... ...tasarlamaya başladık... E, ...bunları yakında göreceksiniz... E, ...bunun dışında... Yani söyleyebileceğim yurt dışında bayağı fa fazla örnekleri var aslında. Bunlardan e, en büyüğü ve bizim iş modelimize en yakın olan şirket aslında Charitybuzz diye bir şirket. Charitybuzz tam anlamıyla bir platform. Tabii Amer yani bu Amerika kökenli bir şirket. E, orada e, örneğin bir sanatçı Sting'i düşünelim. Sting'in 50 konserli bir Amerika turnesi var. E, orada her her konserde iki tane e, özel koltuğu. E, ...provayı izlemeyi, sahne arkasına gelmeyi, tanışmayı... ...hayatınızda bir kere Sting ile tanışabilirsiniz... ...ve bu normalde 200 dolarlık bir koltuğu açık arttırmaya koyuyor. E, bunun fiyatı bir açık arttırmaya koyduğu zaman 2500-3000 dolara çıkıyor. Ve buradan sağlanan faydayı da... E, ...takip ettiğim için biliyorum... ...örneğin Tibetli bir vakfa bağışlıyor... ...ve bütün Amerika turnesinde... ...200-300 bin dolarlık bir fon yaratmış oluyor... ...bu vakfa veya derneği... ...zaten isminden de anlaşılacağı gibi... ...hani Charity Vals... E, ...bağış e, titreşimi denen bir şey... ...bu titreşimle... ...çoğaltıyor bunu. Kesinlikle. Bu girişimi siz tamamen ekonomik olarak... ...yani bir şirket olarak yapabilirdiniz... ...ama bunu bir sosyal girişim olarak... ...yapmayı tercih ettiniz... ...ve buradan sağlanan gelirin yüzde seksenini... ...organizasyon giderleriyle birlikte... ...bir sivil toplum kuruluşuna Kesinlikle. göndermiş oluyorsunuz. Bu nasıl ortaya çıktı bu fikir? E, zaten e, Amerika'daki modeli, model de açıkçası böyle. Yani burada şeffaf olmak çok önemli. E, burada... E, %20'sini yani biz kendi sitemizde zaten açık arttırma olduğu için insanlar son saniyeye kadar e, açık arttırmanın ne kadara bittiğini biliyorlar aslında. E, dolayısıyla biz bir e, açık arttırmaya başlamadan ya da onu tasarlamadan önce hem ünlüyle hem de ünlünün bize e, bağış yapmak istediği sivil toplum kuruluşuyla zaten irtibata geçiyoruz ve e, birer sözleşme imzalıyoruz. ...bu de aslında ne kadara bittiği... ...ne kadar bağışlanacağı... ...önceden de çok net oluyor... ...en azından yüzdesel olarak... Ee, ...dolayısıyla burada da... E, ...şeffaf bir iş modeli... ...benzer iş modelleri de var ama... ...biz burada Türkiye'de... E, ...açık arttırma yöntemini seçtik... ...birkaç tane işte Milli Piyango... E, ...idaresinin de dahil olduğu çekiliş yöntemleri var ama biz o iş modelini seçmedik açıkçası Türkiye'de şimdilik. Şimdi biraz dinleyicilerimizin de hayal edebilmesi için etkinliklerden birkaç tane örnek verelim. Mesela Alişen ve Faruk Sürenle aynı masada. Erkekler Dağlar filminde aslında aynı masada doğan... olacak mı hakikaten? Gerçekten <gülüyor> olacak. İkisinin çok iyi dost olduğunu biliyoruz. Zaten özel hayatlarında da görüşen iki insan. Ve gerçekten orada hem özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'lı taraflar taraftarlar için iki efsane başkanla aynı masada oturmak çok değişik bir deneyim olacaktır. Erkekler Dağlar filminde As Aslı Tanboğan'la rol al da var. Ee, bunun gibi. Pek çok farklı alandan kişilerle pek çok farklı gerçekten de eşsiz dene, e, deneyimler var. Bugüne kadar e, kaç etkinlik bitti ki çok yeni kuruldunuz daha evet. ve hangileri çok başarılı oldu siz de biz bunu ilk yapmışsınız, yapmışız dediniz. Ee, biz e, 3 Ocak'ta aslında böyle bir e, Friends and Family denilen aslında aile içi başlattık. E, gerçekten böyle yakınlarımıza duyurduk. Ondan sonra e, 9 Şubat itibaren bir PR çalışmasıyla başladık. Ee, burada en değişik etkinlikler aslında bir e, TV şovuna TV gösterisine e, insan birisinin Kayseri'den birisinin yarışma dışı şarkı söylemesiydi ve de çok da profesyonel bir kişiydi kendi bestesi kendi şarkısıyla e, o e, televizyon şovuna çıktı ve gayet e, beğeni aldı sosyal medyadan da zaten kendisini takip ediyoruz şu anda e, çok iyi e, bir pozitif e, geri bildirim oldu onun dışında set ziyaretleri planlıyoruz. E, ...yaptığımız set ziyaretlerinde... E, ...İstanbullu Gelin dizisi var... E, ...bunun set ziyaretini yaptık... ...ve gerçekten bir hayranı... E, ...o seti ziyaret etti... E, ...çok güzel... ...sağolsun ekipler çok iyi... Etki, e, ...şey ilgilendiler... Ee, ...ve harika bir deneyim oldu... ...hayatınızda belki yaşayamayacağınız... ...işte o bir konakta geçiyor... ...konağı ziyaret ettiler... ...bütün oyuncularla tanıştılar... ...vesaire... ...çok e değişik etkinlikler oldu... Hangi sivil toplum kuruluşlarıyla... ...bağlantı kurdunuz bu süreçlerde? Ee, biz şöyle... E ...biz... ...platform olarak... ...yani sensino.com olarak... ...sadece aslında açık açık nokta... ...orgun bize gösterdiği... ...dernekler ve vakıflarla e çalışıyoruz... Hı hı. ...ama dediğim gibi... ...sensino bir bağışçı kuruluş değil... ...burada ünlü veya yapım şirketi veya e, işte şirket, e, sporcu, iş, iş insanı, onlar aslında nereye e, bağışlanacağını söylüyorlar. Burada da e, İstanbul'lu gelin özelinde e, O3 Medya, e, şeye, Çağdaş Eğitim Derneği'ne bağış yapmayı tercih etti. E, burada da gelen bütün para o, e, bu derneğe aktarılacak. Şimdi insanlar bu deneyimleri başka bir yerde yaşayamayacakları için geliyorlar. Evet. E, burası açık ama galiba bir fırsat kapısı da sunuyor. E, az önce verdiğiniz örnek üzerinden bakınca e, bir Kayserili e, sanatçı ya da amatör sanatçı e, açık artırmayla bir şey kazanıyor. Bir TV şova katılıyor. Aslında o TV şova katılabilmek için e, bir takım elemelerden geçmesi gerekirken bu paraşütle iniyor biraz yukarıdan. Aynen. Bunun sonucunda da hem belli bir tanırlığa eriniyor, erişiyor. Sosyal medyada da takipçilerinin sayısı artıyor ya da dinleyenleri artıyor. Aslında bir taraftan da ilginç bir şey var, yan etkisi var. ...yani doğru hamleyi yaparsa... ...sizin ortaya koyduğunuz etkinliklerden... ...doğru olanı seçerse... ...kendisine de başka bir şey satın almış olabiliyor... ...bir gelecek diyeyim hadi ona. Şöyle söyleyeyim, yurt dışı dediğim gibi... ...yurt dışı örnekleri çok yakından takip ediyoruz... ...örneğin, bir örnek vereyim... ...aslında nereye vardığını işin daha iyi açıklamış olacağım... ...Apple'ın CEO'su Tim Cook'la bir yemek mesela... ...bu 685 bin dolara bitti... Geçtiğimiz sene. Şimdi rakam çok yüksek. İşte kimse ama Tim Cook'la oturup gerçekten bir yemek ya da bir kahve için bu fiyatı ödemedi. Ee, bunun arkasında yani okuduğumuz zaman araştırdığımız zaman mutlaka arka tarafta e, uzak doğulu bir çip üreticisinin aslında e, o bir bahsettiğimiz e, firmaya aslında e, yaklaşmak erişmek istemesi. istemesi erişmek istesi. Yoksa ajandasından e, bir saatini bile almak çok zor. Bunu bir yatırım olarak görüyorlar e, ve iş bağlantısı olarak görüyorlar. Şeyin... E bir başka yazılım firmasının aynı sektörde ama yazılım firmasının şeyi sahibi Bill Gates Vakfı da var ee, eşiyle birlikte. Bill Gates'in bir lafı var. Yere on bin dolar düşürdüğümde eğilip almak için kaybettiğim zamanda onun... <gülüyor> Üç katını kazanırım aslında o yüzden eğilmemem. Gerçi zaten buradaki Türk bütün bu kullanılabilir alanları açarken sosyal fayda üretiyor olmak. Zaten sosyal girişim olmasının evet. sebebi de bu. Tamam bu parayı ödemeye hazır bir ve bunu bir yatırım olarak gören biri var. Karşı tarafta bir mamul var. Ünlü mamulü ve epey pahalı bir fiyata gidebiliyor. O zaman onların buluşmasından en azından sosyal fayda üretmek gibi bir... Evet, Eskisi asıl, var. Tabii şunun altını çizelim. E, dinlediklerimden ve e, Burç Bey'in konuşmanın başından beri söylediklerimden dolayı bir, bir, bir, bir, bir e, altın çizme ihtiyacı hissettim. E, aslında sadece ünlüler değil burada. Bir deneyim, deneyim yani, yani evet. Ünlülerin e, için içinde bulunması aslında o deneyimin parçası olmaları. Evet. Yani normal koşullarda işte Alişen çok orijinal bir insan olabilir de kimse ilgilenmez. Onu daha orijinal yapan, yanında bulunmayı isteten şey onun bir kulübün başkanlığını yapmış olması ve oradan gelen hikayesi aslında. Burada önemli bir nokta aynı zamanda sivil toplum kuruluşları içinde bir platform oluşması. Çünkü tek başına bir açık arttırma yapmasını ve bunun e, iletişimini sağlamasını düşündüğümüzde çok mümkün değil ama e, açık açık. E, zaten onların adım adım da buna benzer bir şeydi. Bir araya getirerek o toplu haleden yararlanmalarını ve o sosyal ...faydanın da daha dengeli dağılmasını sağlıyor böyle bir sistem. Evet, biz orada bir mekanizma olmuyoruz. Yani gidip de ünlüye şu derneğe bağışlayın, bu evet. vakfa bağışlayın demiyoruz. Orada zaten e, insanların aklında mutlaka sevdikleri, yakın oldukları... ...daha önce çalıştıkları dernekler ve vakıflar var. İnsanlar mutlaka oraya eğiliyorlar. Ya da geçmişlerinde e, bir hastalık ya da bir e, sorun varsa... ...ya da orada bir e, eksiklik görüyorsa genelde oralara e, yoğunlaşıyorlar... E, bu, bu nedenle de biz orada bir mekanizma olmak yerine bizimle çalışan vakıf ve derneklerle aslında birlikte projeler üretmeye çalışıyoruz. Şu anda e, çok güzel mesela bir proje üzerinde çalışıyoruz. E, i̇şte Bir Dilek Tut Vakfı var. Bir Dilek Tut Vakfı ile e, hayalinde... derneği olması lazım Bir Dilek Tut Vakıf mı şu anda? Pardon, devam edin. Bir, bir, <gülüyor> menkabış, bir direkt Tut Derneği <gülüyor> diyebiliyorum ama vakıfta olabilir, pardon. Ee, bir direkt Tut'la yaptığımız proje mesela hayalinde e, bir oyun konsolu olan e, çocuklara... ...bir ünlüyle e, şey yap. Bir birlikte ünlüyle oyna. birlikte <gülüyor> oyna. İlk önce çocuklara değil. bir e, sitesi üzerinden gelecek bir ünlüyle PlayStation oyna. Ve PlayStation pardon e, oyun konsolunu oyna ve orada oyun konsolunu git. Daha sonra... Ün, ile beraber o çocuğa hediye et. Yani burada bir sponsorluk anlaşmamız da var açıkçası. Ve orada aslında yani hem e, ünlüyle oynamak isteyen birisi e, bir fon sağlamış oluyor vakfa. E, hem de çocuğa yardım etmek ve bir hayalini gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi sizin buradaki deneyiminiz henüz çok kısa ama hı hı. bu deneyimden de sormak istediğim bir soru var e, benim. Biz Türkiye'de her iki alanda da yani ünlülerin herhangi bir sivil toplum kuruluşu ve herhangi bir e, sosyal fayda amacına kendilerini vakfetmeleri alanında çok az çok ender örnek görüyoruz. Öbür taraftan da sivil toplum kuruluşlarının kaynak geliştirme için yaptığı etkinliklerin çeşitlenmesinde çok az hı hı. E, örnek görüyoruz. Daha yaratıcı daha kreatif Kesin. daha fazla alana ulaşabilecekleri şeylerde de e, bir takım sorunlar yaşıyorlar. Her iki Tarafla da çalıştınız. Bu süreç nasıl geçti? Yani evet. neler yaşadınız? En uç örneğini söyleyeyim aslında. Yurt dışındaki bir örneği söyleyeyim ya da bizim var, O da bizim nereye varmak istediğimizi aslında e, biraz açıklayacak. Yurt dışındaki örnek şu: e, vakıflar ve dernekler aslında etkinlikleri ünlülerle tasarlayıp geliyorlar. Platforma gelip koyuyorlar ve platformu aslında bir pazar yeri olarak görüyorlar. Ee, ...yani işte Amerika'daki Charity Buzz örneğinde... ...yani binlerce çalışanı olması lazım... ...bu kadar fazla etkinliği koymak için... ...tam tersine orada binlerce... E, ...sivil toplum kuruluşu var... ...onların yaratıcı tarafı çok kuvvetli... ...ve onlar bu platformu bir araç olarak kullanıyorlar... ...bir pazar yeri olarak kullanıyorlar... ...varmak istediğimiz nokta bu... ...ne zamanki bir STK aslında gelip bizim kapımızı çalıp... ...ya biz de böyle bir etkinlik tasarlayabiliriz beraber... ...ve bunu açık artırmaya koyabiliriz derse... ...bizim başarımız aslında o zaman gerçekten... ...ve oraya o noktaya ulaşıncaya kadar da... ...biz iş modelimizde... E, ...yaratıcılık tarafını üstümüze almış durumdayız... E, ...burada yani... E, ...STK'lar bir kere çok ilgileniyor. Çünkü STK'lar gerçekten... ...STK'lar için çok renkli bir şey. Yani eşsiz deneyim tasarlıyorsunuz ve onu onu bir faydaya dönüştürüyorsunuz. Bu yüzden görüştüğümüz bütün STK'lar bizimle proje yapmak istiyor. Hatta e, bu, özellikle bitmiş etkinlikleri gördüklerinde... ...kapımızı daha çok çalmaya başladılar. Ünlüler tarafında e, ya da sporcular, iş insanları hepsinin tarafında... Bir, ...bir parça hala bir çekingenlik var. Biz zaten aslında başka önlerden bu STK'lara destek oluyoruz gibi. Ama... Bizim burada yapmak istediğimiz e, bir parça aslında de, ellerinde değer olan şeyleri e, biz pazara çıkartmak istiyoruz. Yani örneğin bir spor karşılaşmasın, karşılaşmasında sahaya çıkan çocukları bugün ancak bir spor kulübünde tanıdığınız varsa çıkartabilirsiniz. Biz aslında onu bir, bir zemine koyup... Biz burada bakın böyle bir fayda var ve bunun geliri de şuraya gidecek. İster altyapı olsun ister bir vakıf olsun ister bir dernek olsun buraya gidecek dediğimiz noktada aslında biz onu bir parça da göz önüne çıkartıp parlatmış oluyoruz. Ayrıcalıklı bir takım deneyimleri aslında biraz daha tabana yayan da bir fırsat sunuyor. Yani gerçekten o ayrıcalığı elde edebilmek için bir takım e, sınıflara mahsup olmak gerekirken bunu erişilebilir kılıyor. Yine tabii e, bir Açık ekonomik sınıf salı var <gülüyor> ama... Ee, şöyle açık arttırma ve her şey çok yüksek fiyatlara bitecek diye olmak zorunda değil özellikle planımızda mesela çok çok kişili etkinlikler yapmak var yani bir kişiye özelliği de mesela evet, onu soracaktım bir, bir kişi ve beş arkadaşı şeklinde örneğin çoğu. evet çoğu öyle ee, mesela şöyle düşünün bir futbol e, kulübü müzesini gezmek mesela yani bir, bir e, eski yıldız futbolcuyla bunu yirmi kişi de gezebilir. ...ve bu gerçekten işte 50 liraysa normalde o müzenin girişi... ...biz bunu açık arttırmayla belki 300 liraya bitecek ama... ...işte çok ünlü bir futbolcuyla o müzeyi, müzeyi gezmiş olacaksınız... ...orada sohbet edeceksiniz, tanışma fırsatınız olacak... ...orada attığı golleri anlatacak vesaire... ...yani burada biz işi illa her şey çok yüksek fiyatlara bitecek demiyoruz... ...yani örneğin bir sanatçının eskiden kullandığı bir gitar da buraya konu olabilir... Yani bunun kendisi için hiçbir değeri yoktur belki artık ee, ama onu oraya koyduğunda bir hayranı için çok da büyük değeri vardır. Dolayısıyla her şey çok büyük e, paralara bitmek zorunda değil. Zaten yurt dışı örneklerinde de benzer şeyler mevcut. Bir de bazı şeyler hani özellikle belli bir çıtaya kadar ne kadar para verici senin ver alamayacağın deneyimler halinde olabiliyorlar. Bunun sosyal faydaya dönüşmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ya benim için aslında bir yan fayda daha var burada gördüğüm. Ee, özellikle bu spor kulüpleri gibi e, köklü kuruluşlar bu deneyimlerle ne yapacaklarını bilemiyorlar. Daha doğrusu böyle deneyimlere sahip olduklarının bile farkında değiller. Yani biraz yurt dışına çıkıp başka e, şehirlerin e, takımlarını neler yaptıklarını izlediğinizde bunu görüyorsunuz. Yani hemen hepsinin bir deneyim müzeleri var. Sadece müzeleri yok Tabii. deneyim müzeleri var. Yani oraya gidiyorsunuz bir hologramın yanında fotoğraf çektiriyorsunuz. Kaybedilmiş Kesinlikle. ölmüş bir futbolcuyla yan yana getirmiş oluyorsunuz falan. Bunlar için hepsi de zaten müzelerde ekstra ücretler uygulanan şeyler. Bence bu ee, bu tür kurumlara neler yapabileceklerini de gösterir ve öğretir. Belki buradan yola çıkarak kendileri de kendileri için bir şeyler yapabilirler. Ee, çok bir enteresan da bir şey paylaşım aslında. Bir kurumsal bir firma ile çok büyük Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesiyle e, görüşmeye gittiğimizde onlara eşsiz deneyimler tasarlamak, onlarla birlikte eşsiz deneyimler tasarlamak için evet mutlaka kendi markalarıyla ilgili bazı projeler yapabileceklerini söylediler. Ama daha da önemlisi ellerinde kendi varlıklarının olduğu söylediler. Ve örneğin Türk milli takımına sponsor bu şirket. Dediler ki ya bizim her maça e, deplasman maçına uçakta mesela iki tane koltuğumuz var. var evet. Şimdi diyor ki mesela ya da Amerika'daki bilmem neye biz sponsoruz çünkü global bir firmayız. Oraya mutlaka her konserimiz, konsere mesela iki tane e, özel bilet geliyor bize. Ve bazen bunları değerlendiremiyoruz. Bunları aslında e, böyle bir platforma koyup aslında e, açık arttırmaya koyup tekrar... ...sonunda da sosyal bir faydaya dönüştürebiliriz... ...bunlar çünkü aslında bazen atıl kalan... ...varlıklar şirketlerin elindeki... ...bunları aslında faydaya dönüştürmek için iyi bir platform... ...bunlarla ilgili bazı projelerimiz var... Bu arada programın başından beri... ...sensino.com olduğunu söylemedik... <gülüyor> ...onu söylemiş olalım... ...merak eden dinleyicilerimiz bakıp... ...örnek deneyimleri de görebilirler... ...ilgi nasıldı peki şimdiye kadar... ...daha çok az... ...vakit geçmiş olmasına rağmen... ...bizim eğer katılımcılarımız... ...bunlardan bazılarının çok büyük... ...sosyal medya kitlesi var... ...sosyal medyada çok yüksek kitleri var... ...yani milyon takipçisi olan... ...insanlarla da çalıştık... ...bunlar eğer kendileri gerçekten... ...post ettiklerinde... ...bu mecralarda... ...geri dönüş çok iyi oluyor... ...çünkü inandırıcılığı çok iyi... ...çok oluyor... İnsanların hala aklında... Bazen yani işte set ziyaretimi, işte oraya götürecekler bizi daha başına vesaire gibi bazı sorular oluyor ama bir e, oyuncu bunu çıkıp da ya yani benle geleceksiniz ve set ziyaretine katılacaksınız işte beraber fotoğraf çektireceğiz gibi çok kısa bir video bile çektiği anda ya da bunu kendisi post ettiğinde gerçekten e, ilgi çok yüksek oluyor. E, Sitenin trafiği şu anda her, yani hem üye sayısı hem trafiği e, tamamen yükselişte. E, çok pozitif e, geri bildirimler alıyoruz. Peki aynı zamanda bu yapılmış şeylerden sonra gelen geri bildirimler nasıl oldu? Yani deneyimi yaşayanlardan nasıl tepkiler aldınız? İki taraf için de yani bir yandan da bu deneyimi sunanlar ne düşündüler? Ee, bir e, örneğin. Televizyon şovu için çok başarılıydı. Yani bizim de tabi bir anlamda da şansımızdı çünkü e, yani yapım şirketiyle bir kere bir kaza yaşarsanız böyle bir durumda ki burada çok hassassız. Hem güvenlik konusunda e, işte gerektiğinde sabıka kaydı bile istiyoruz e, kazanan evet. kişiden. E, mesela çok profesyonel bir yani profesyonel bir şarkıcı çıktı, Ç kendi bestesini söyledi. Dediğim gibi çok büyük e, alkış aldı, çok pozitif geri bildirimler aldı. Tabi çıkan arkadaş çok memnundu. E, çünkü hayatında gerçekten e, para verip bir sahneye çıktı bu arada yarışma dışı e, zaten bağış e, kapsamlı bir e, programdı e, kendisi de çok memnun oldu onun dışında set ziyaretleri set ziyaretlerinde e, o kadar e, büyük ilgi var ki şu anda özellikle yapım şirketleriyle e, tarafından çok büyük telefonlar alıyoruz ve yeni projeler geliştirmeye başladık bu sadece set ziyareti değil hatta şimdi çok yakında bir projemiz giriyor ...dizide rol al. Evet, gördük. Ee, e, dizide rol al, e, yakında gelecek bir şey... ...gerçekten işte Türkiye'nin bayağı reytingi... ...yüksek e, dizilerinden bir tanesinde... ...rol alma olacak. Yani çok enteresan. E, onu yapım şirketleri kontrol edip... ...aslında gerçekten... ...kişiye özel... ...çünkü bir kadın mı, erkek mi vesaire... E, ...tipine göre bir rol yazabileceklerini söylediler. Çok küçük de bir rol olsa... ...hayatınız boyunca e, unutamayacağınız bir... E, ...deneyim. Gitgide de tabii bunu aslında... E, geliştireceğiz ve hayal gücünüzün e, olduğu yani erişebildiği yerde aslında çok et, enteresan etkinlikler tasarlamayı düşünüyoruz ki bizim o mekanizmaları kuruyor olmamız çok önemli yani iki tarafa da güven veriyor olmalıyız dolayısıyla iki taraftan da e, güçlü geri bildirimler alıyoruz şimdiye kadar bir kazamız olmadı e programın sonuna doğru geldik evet <gülüyor> e, sen bugün... sino.com'dan Burç Avcı bizimle evet, beraberdi bizimle beraberdi ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüer e, sunduk programı. Yayın masamızda canlı yayındaydık. Yayın masamızda Ferre Kabil vardı. E, teşekkür ediyoruz Burç Avcı'ya katılımı için. Ben bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Diğerkamp